Merhaba arkadaşlar duyabiliyor musunuz beni? Evet sakin olun biraz. Son dakikada olacak. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. Teşekkür ederim, sağolsunuz. Kısa vakit ve birkaç dakika geç kaldım. Bir hoca arkadaşımızla beraber fotoğraf makinesinin e, gizemlerini çözmeye çalışıyorduk. E, dolayısıyla o nedenden ötürü böyle bir iki dakikalık bir e, gecikmemiz söz konusu. Dersleriniz tabi devam ediyor. Bana bir mesaj geldi. Ayın e, zannediyorum 16'ın, 15-16'sında mı sınav tarihimiz? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Onu tekrar bir 17'sinde. Tamam. Demek ki daha vaktimiz var. Derslerimiz gidiyor. Derslerimize devam ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Herhangi bir problemle karşılaşıyor musunuz? Sanırım süreçle ilgili bir sıkıntı. Evet. Bu evet acaba hani probleme karşılaşıyor şeklinde bir evet miydi yoksa hayır her şey yolunda gidiyor. Çok da güzel her şey şeklinde bir evet miydi? Aha tamam çok sevindim. Ee, bazı arkadaşlarımız bana e-mail göndermişler. Ee, seçtikleri konularla ilgili ben onlara mümkün olduğunca kısa sürelerde cevap vermeye çalışıyorum. Ee, onları biraz yönlendirme yapmaya çalışıyorum. Acaba hani konuyu böyle ele alsak daha mı iyi olur? Yoksa başlıklarımızı şöyle düzelsek mi daha iyi olur? gibi. Ee, umarım onlarda da bir problem yoktur. Anlaşılan o ki aramızdaki bazı arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hazırlayacağımız ödevin e, konusunu tespite yönelik bir araştırma içerisine girdiler. Bu da tabi çok sevindirici bir haber e, adınıza. Ayın 11'inde tekrar hatırlatalım. Ayın geçtiğimiz hafta hatırlatmıştık bunu ama ayın 11'inde e, ben en geç ayın 11'inde başlıklarınızı varsayımlarınızı ve e, hipotezlerinizi içeren bir dosyayla beraber yeni e-mail adresinizde hemen onu da not alalım. Çünkü bazı arkadaşlarınız Yahoo'daki e-mail gönderiyorlar e-mail'lere sonra diğer e-mail'lerle karışıyor onlar ve ben onlara bir sürü haber, cevap veremiyorum. Fark etmiyorum bile çoğunlukla çünkü e-mail'lerimi kontrol edebildiğim zaman dilim gayet kısıtlandı bu aralar biraz fazla bir, biraz yoğun bir koşuşturmanın içerisindeyiz. Dolayısıyla o nedenden ötürü rica ediyorum sizden ayse.furat.avze.istambule.tr e, web sayfasından, e-mail adresine gönderirseniz sevinirim. Bilemiyorum benden de kaynaklı olabilir mi acaba? Ben e, arkadaşımıza soralım. Acaba sizin internet bağlantınızdan mı? Evet, <gülüyor> tamam. güzel. Bu sabah ben biraz kork korktum hatta okuldaki internet bağlantımızda biraz sıkıntı vardı ama Allah şükür e, o düzeldi. Zannediyorum e, sanırım sizden kaynaklı Fatma Hanım. Belki e, tekrar bağlanmayı deneyebilirsiniz veya ne bilmiyorum başka nasıl bir e, şey nasıl bir iyileştirme içerisine girebilirsiniz ama bazen ne ki bağlantılarımızı böyle problemlerle karşılaşı bile karşılaşabiliyoruz. Evet, e, ne yaptık? Test konumuzu belirlemeye, ya doğrusu bitirme ödevimizin konusunu belirlemeye başladık. E, aranızdan bununla ilgili soru sormak isteyen var mı? Yoksa bugün e, biraz daha teknik bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben size geçtiğimiz hafta gerçi nitel analizlere Başlamıştık nitel araştırmanın temel varsayımları nelerdi? Bunlardan biraz bahsetmiştik. Bu haftada hatta biraz daha nitel'e gireceğiz demiştik ama sizin gönderdiğiniz e-maillerden hareketle ben öncelikle kafanızdaki birkaç soru işaretini ortadan kaldırmak açısından aslında bir ödevin içeriğinde neler olur? Bir tez nasıl? Hangi bölümlerden oluşur? Bunun üzerine durmak istiyorum bu derste. Bir taraftan da tabii geçen hafta bir sorumuz gelmişti, sosyal bilimler enstitüsünün tezio nergesinin gayet karışık olduğuna dair bir soru gelmişti, bir şey ifade edilmişti. Bunu acaba tek tek inceleyebilir miyiz demiş, tek demişti bir arkadaşımı hatırlamıyorum hanginiz, ama tabii hani bu çok mümkün bir şey değil çünkü çok uzun süren. Ya kaç tane madde var? Bir taraftan dosyayı açıyorum da ben arkadaşlar. yaklaşık kaç tane madde var? Hemen bir 23 maddeden oluşuyor. Ama hani bununla beraber tek tek incelemeye baktığınız zaman çok detaylı unsurlara sahip bir yönerge. Dolayısıyla hani bunu tek tek incelememiz mümkün değil ama bugün bir istisnai durum yap. Dediğim gibi sizin e-mail'lerde bildirdiğiniz sorulara Danla hareketle tez içeriğinde hangi unsurlar olur onun üzerine konuşmak istiyorum zannediyorum faydalı olacak sana. Ee, Hatice Hanım bir soru sormuş. Aha e, kavram araştırması olabilir mi? Tabii ki kavram araştırması olabilir. Yalnız kuşkusuz e, alan araştırmalarında geçerli olan hususlar kavram araştırmalarında da aynı şekilde söz konusu olacak e, işin içerisinde tabi bir varsayımımız olacak tezimizin içeriğinde bir problem sorumuz olacak bu kavram eğer tek bir kavram üzerine çalışıyorsan söz konusu kavramın e, neden incelendiğine neden incelenmek istenildiğine dair e, kuşkusuz bir e, soru açıklamasına gitmemiz gerekecek ama onun dışında tabi ki eğer e, bir kavram araştırması yapmak istiyorsanız e, Uygundur, unutmayın, sistemli ve tutarlı olması bizim için önemli olan çalışmanın. Bunun dışında konuyu seçmede siz özgürsünüz. Alan araştırması olmasına gerek yok illa teorik düzeyde de yapılan bir çalışma olabilir. Hatırlayacaksınız dersimizin ilk saatlerinde bahsetmiştik birbirinden farklı. Pek çok araştırma konusu var. Farklı türde araştırmadan bahsetmek mümkün demiştik bunların bir kısmı deneysel araştırmalardır diye altına çizmiştik. Bir kısmı ilişkisel araştırmalardır demiştik. Farklı değişkenler arasındaki ilişkileri incelemeye çalışın. Bir kısmı işin içerisinde katılımcı olarak e, bulunduğunuz, katıldığınız araştırma sürecine katılımcı olarak e, müdahil olduğunuz araştırmalardır. Bunlar aksiyon araştırması dediğimiz Action Research diye geçiyor literatüründe araştırmalardır ama bunun... ...la beraber teorik düzeyde de konuları inceleyen, kavram analizleri yapan etnografik alan çalış, etnografi çalışmalar var, gelip karşılaştırmalı çalışmalar var. Bunu siz içeriğini belirlediğiniz sürece bizim için bir problem yok ama dediğimiz gibi tutarlı ve sistemli bir şekilde konuyu ele alan bir çalışma yapmanız. Bu çalışmayı nasıl yapacağınızı göstermek bizim amacımız. Bunun dışında başka bir sorunuz yoksa ben bir su alıp ondan sonra çok kısa da olsa bir giriş yapacağım sizin sorularınızla beraberden devam edeceğim inşallah. bakmayın bir taraftan ee, böyle karşınızda su içmek durumunda kalıyor ama içerisinde? Evet çok konuşuyorum tabii onunla da alakalı birazdan. Hanım bir soru yazıyor ondan sonra şu o tezim kısımlarına bir bakmaya başlayalım. Evet aramızdan bu arada cep telefonuyla zannediyorum Katılım yapan arkadaşlar var bazı katılımcı arkadaşlar var Yanlarında cep telefonu işareti görüyorum onlarda bir problem yok zannediyorum yazıları takip etmekte veya siz e, görmedin haha konu problem sorusu hipotezi örnek verecektiniz pekala yani bunu pek çok kere yaptık ama mesela siz bana bir örnek verin, ben o örneği düzelteyim. Daha keyifli olsun böylelikle. Çünkü daha e, siz deneyin, siz bir konu tespitinde bulunun, konuyundan, problem sorusuna bahsedin. Ben sizi yönlendirmeye çalışayım. Böylelikle hep de sizin, siz işin içerisine girin, interaktif bir şekilde e, fikir yürüterek bakalım. Tamam. Evet. Devam birkaç arkadaşımız yazıyordu ondan sonra birden kayboldular onlar. Zannediyorum direkt soru sorunca insanlar yanıt vermekten çekiniyorlar. Yani bir hanım dedi ki Kur'an'da salat kavramı üzerine çalışmak istiyorum. Kur'an'da tagut kavramı var mesela. Herkes kavram çalışmak istiyor zannediyorum. Peki hala nasıl bir problem oluşturabilirsiniz? Mesela düşünelim. Nasıl bir problem sorumuz olabilir? Örneğin Kur'an'da salat kavramı çalışmak istiyorsanız. Bir alan araştırması var. İkisine de örnek verelim bir teorik araştırma yaptığınız zaman acaba e, mesela böyle bir kavram analizi yapmak istiyorsunuz. Nasıl bir problem sorusu oluşturursunuz? Yine vahiy var. Evet herkes Kur'an merkezi çalışmak istiyor. Güzel bir şey bu. En azından kavramları biraz daha... Hmm. Şimdi Nebiya Hanım bu bir soru. Evet. Hani e, salat sadece namaz anlamına mı gelir? Evet. Sorduğumuz bir soru. Ama hani unutmayalım. Çalışmamızın Problem sorusu bizim temel olarak yönlendirdiğimiz sorudur. Çok basit bir şekilde söyleyebilirsiniz. Örneğin Kur'an'da salat kavramı hangi anlamlarda ele alınmaktadır? Mesela, şimdi sizin Hatice Hanım da sorduğu soru benzer bir şekilde. Kur'an'daki tagut kavramı şeytan terimini karşılar mı? Evet, bu sizin teziniz içerisinde, yani bitirme çalışmanız içerisinde soracağınız sorulardan bir tanesi. Ama asıl sorunuz sizin Kur'an'da tagut kavramının anlamı nedir? Hangi veya tagut kavramı hangi anlamlardan, hangi anlamlarda kullanılmaktadır? Mesela Şaban e bir şey sormuş. Kuzey Kupası Türk Cumhuriyeti'nde halkın gözüyle nasıl bir din görevlisi ve beklentileri? E, Tabi bu, bu şekilde isterseniz e, böyle formüle etmeyelim. Evet arkadaşlar bir de herkes yazmaya başladı. Güzel yavaş yavaş gidelim bu aşamadan sonra. Şaban Bey mesela sizin söylediğiniz şey nasıl bir din görevlisi bu çok güzel konuşma dili gibi bunu biraz daha farklı bir şekilde formüle edebiliriz. Şöyle dersiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde din görevlisi veya ne diyelim din görevlisi algısı dersiniz bunun içerisinde zaten din görevlisi algısını nasıl tespit edeceksiniz? İnsanlara sorarak tespit edeceksiniz. Halkın gözüyle diye yazmanıza gerek yok. Veya beklentilerini zaten hani din görevlisinden beklentileri şöyle diyebilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde din görevlisinden beklentiler gibi. Din görevlisi algısı ve din görevlisinden beklentiler veya sadece zaten din görevlisi algısı dediğin zaman onun içerisinde beklentileri de yazacağınızı söylüyorsunuz aslında. Siz ima ediyorsunuz yani başlığınızı daha genel koyduğunuz zaman içeride daha rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz gibi. Peki sizin temel probleminiz ne? Bu noktada Kuzey Kıbrıs Türkiye, Türk Cumhuriyeti'nde halkın yaşayan insanların din görevlisi ile ilgili, değil mi? Din görevlileri ilgili bir din görevlisi değil de din görevlileri ile ilgili düşüncelerini tespit etmeye çalışıyorsunuz. Din görevlisiyle ilgili hangi düşüncelere sahiptirler? Bu bir soru. Yani sorudan korkmayın mümkün olduğunca, şimdi soru dediğimiz, problem sorusu dediğimiz şey, sizin çalışmanıza ele aldığınız genel konuyu neden genel konuya ilişkin yönlendirdiğiniz soru, işte başlığınız böyle bir başlıksa, sizin soracağınız soru, acaba bu insanlar ne düşünüyorlar din görevlileri hakkında? Siz bunu tespit etmeye çalışıyorsunuz. Genel bir şekilde mesela tagut kavramı diyelim. Acaba tagut kavramı Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor? Bu sizin temel sorunuz. Ha, bunu meşrulaştırmak başka bir şey. Yani diğer bir ifadeyle böyle bir soruyu neden sorduğunuzu kuşkusuz Problem sorusunun altında ifade etmelisiniz. Evet, tagut kavramı farklı anlamlar içermektedir. Çünkü şöyle şöyle şöyle şimdi bakın size de bir ipucu vermiş oldum ben. Mesela kavram çalışanları. Kavramı farklı anlamlarını inceleyeceksiniz ya temel varsayımının zaten sizin bu. Kavram Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlar içermektedir. Bu sizin zaten temel varsaymanız. Buradan hareketle Hangi anlamlar içerdiğini görmeye çalışıyorsunuz gibi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neydi? Varsayım bizim çalışmamıza başladığımız zaman bizim temel olarak kabul ettiğimiz husustu. Ne mi? Eğer şimdi siz bir kavramın farklı anlamlar içerdiğini kabul etmezseniz bu anlamları sorgulamaya başlayamazsınız. Tabi bir mantık şeyi. Mantık silsilesi. Bu şekilde düşünün. Peki bir şeyler yazmışlar. Evet boşluk çalışmıyormuş. Konu olarak İslam'da aile alt Yok. İslam'da aile ama. Şimdi bu çok genel bir konu tahmini kabul edeceğiniz söz. Şimdi biz İslam'da aileyi neye göre inceliyoruz? Başlığımızın bununla ilgili bir bilgi vermesi gerekiyor. Değil mi? İslam'da aile neye göre? Kur'an-ı Kerim'de aile. Ailenin nesi? Aileyi hangi açıdan ele alıyoruz? Çok geniş bir konu. Başlıklarımızı mümkün olduğunca daha dar şekillerde seçmeye çalışalım. Yani şunu söylersiniz, ahlak gelişimde, ahlaki gelişimde ödül ve ceza başlığını koyarsınız. Parantez açarsınız, 0-6 yaş çocuklar örneğin. Daha akademik bir çalışma olur. Yani eğer alan çalışması yapacaksanız Şaban Bey kuşkusuz bu soruları yönlendireceksiniz. Ama zaten sizin bu işe başlarken ki varsayımınız ne? Halkın görevlisiyle ilgili farklı düşüncelere sahip bunları tespit etmek istiyorum diyorsunuz. Görmedim Ela Hanım? Keşke hani kusura ve birden arkadaşlar yazınca benim herhangi bir konuyu sevme veya sevmeme lüksüm yok. Önemli olan sizin akademik anlamda çalışma yapabileceğiniz bir konuyu seçiyor olmanız. Hmm. Kur'an'da geçen tesettür anlayışı ile günümüzdeki tesettür anlayışı. Çok güzel. Merak etmeyin böyle bir konuyu hiç atlamam eğer farkına varsaydım. Şimdi e, ne olabilir mesela? Hani bunu, Bu bir karşılaştırma çalışması Eda Hanım değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Kur'an'daki tesettür anlayışıyla bugünkü tesettür anlayışını karşılaştırıyorsunuz değil mi? E sen bunu daha nasıl farklı bir başlık üretebilirsiniz? Çünkü bunu söylediğiniz zaman bu bir cümlenin bir parçası gibi. Şimdi tabii günümüzdekini açıklamanız gerekiyor. Günümüzde, günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir metin değil. Sanki Kur'an'da bir tesettür anlayışı var. Bir de günümüzde başka bir tesettür anlayışı var gibi. Hani bunu mesela bir daha bir oturtmamız gerekiyor değil mi? Zannediyorum da halk inançlarındaki tesettür algısını karşılaştırmaya çalışıyorsunuz. Zannediyorum böyle bir şey söz konusu. Bunun ama demek ki modern tesettür anlayışı gene bir şey açık. Şimdi bu sefer şunu sorgularım ben de Kur'an'daki modern bir tesettür algısı değil mi? Şimdi karşılaştırma yapacakken eğer zaman mesela bu başka bir konu tesettürse sekülerleşme tamamıyla ayrı bir konu. Bu konuda da çalışma yapın. Çok ilginç bir çalışma olacağını da tahmin ediyorum. Mesela hani Türk toplumundaki tesettür algısındaki Türk toplumunun tesettür algısındaki sekülerleşme. Bu başlı başına ayrı bir konudur. Bu konuyu çalışırsanız bu konuyla ilgili e, enteresan sonuçlara da varacağınızı düşünüyorum. Ama hani neğer konuda karşılaştırma yapacaksak eğer, onda biraz daha hassas bir başlık kullanmamız gerekiyor. Ne ile neyi, şimdi karşılaştırmalı çalışmaların en önemli özelliği ne ile neyi karşılaşıyoruz. Bir arkadaşımız bir e-mail göndermişti. Örnek vermekte herhalde e, bir beys yoktur. O güzel bir örnekti çünkü. Hemen onu ben bir taraftan da açık açıklayacağım. E, e-mail'im şimdi şurada haricilerle ilk dönem haricilerle günümüzdeki ibadiyenin arasındaki ibadiye e, şeyinin ne denir bir dakika İb günümüzdeki ibadiye arasındaki ibadiye mezhebi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler gibi mezhepler tarihiyle ilgili Elif İlfan'ım. İlf Acaba Elif Hanım burada mı? Aa ha, Elif Hanım burada aynı zamanda da. Evet evet. Mesela o bir metin önermiş Bilmiyorum hani yanıtımı gördünüz mü? Şimdi hani bu tarz çalışmalarda karşılaştırmalı bir çalışma olduğunu birincisi olarak metninizin başına yazın. Benim burada size tavsiye ettiğim şey şuydu. E, spesifik olun. Günümüz ifadesi birincisini bunun üzerine tabii biraz daha düşünmek gerekiyor. Günümüz ifadesi arkadaşlar hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü düşünseniz, 10 sene sonra ben dosyalarımı açarken bakıyorum aranızdaki arkadaşlarımızdan bir tanesinin çalışmasını ve günümüz yazıyor. O zaman da günümüz olacak. Dolayısıyla tez başlıklarında bu tarz akademik çalışmalarına kalıcılığı sağlayabilmek açısından, ne zaman yaptığımızı belirleyebilmek açısından başlıklarımızda özellikle konu almak istediğimiz 100 yılın, Net bir şekilde, dönemin net bir şekilde bildirilmesi gerekiyor ki ilerleyen yıllarda da, hani bu göreceli ifadelerden e, kurtulalım, ilerideki yıllarda yapılan çalışmalara da yön gösterebilelim. Ha, Gözüm adım yok, hayır, herhangi bir konu seçtiğimiz yok, kısıtlamamız yok. İlahiyat ile ilişkili olması tercihen dedik. E onun dışında Kur'an ışığında da yapabilirsiniz. Hadislerle de araştırabilirsiniz. Yeter ki dediğim gibi e, mantıklı tutarlı bir e, araştırma konusu oluşturun. Tabi ilk defa dinliyor olmanız da ayrı bir şey. Hani e, yapabiliyorsanız e, internet üzerindeki daha önceki derslere ait e, çekimlerimizi kontrol edin. Çünkü orada biraz ipuçları verdik. Acaba problem sorusu nedir, varsayım nedir? Çünkü en 11'ine kadar bunları sizden bekliyorum. Pekala. Yani. Aha Şaban Bey bir şey sormuş. Bu soruları cevaplarken şu konuda şu kadar insan şu dedi, bunu da bu kadar bu dedi gibi anket var mı olacak yoksa halktan herhalde o. Topladığım bilgileri anketsiz mi yapacağım? Yazacağım. E, <gülüyor> Şaban Bey ben de size şöyle bir soru soracağım. Eğer hani e, herhangi bir yani anketsiz yapacağım derken tabii görüşme yapıyor olabilirsiniz, görüşmelerinizin neticesine yapı, yazacak olabilirsiniz. Ama benim size soracağım soru şu olacak, bu bilgileri nereden buldunuz? Şimdi arkadaşlar çalışmanın içerisinde, çalışmanın temel mantığı şu, orada yazdığınız metinlere bunu nereden buldunuz sorusuna cevap verebiliyor olmanız. Anket, tamam şu kadar insan üzerine şu kadar çalışma yaptım. Dolayısıyla e, elimde veriler var demek. Anket yapmadınız, uygun tespit ettiniz, görüşme yaptınız diyelim. Onun için de diyeceksiniz ki şu tarihte yaptığım görüşmenin sonucunda. Dolayısıyla size sordum, hani bunu nereden buldunuz, bu bilgiyi güzel de anlatıyorsunuz ama bu bilginin temeli nereden geliyor, neyin üzerinden bu bilgiyi tanımladınız, verdiniz sorusunun cevabını bulmanız gerekiyor ki e, akademik bir çalışma olsun. Evet şimdi yavaş yavaş e, bakın arkadaşlar vaktiniz de ilerliyor çünkü bu çok kısa bir ders aslında o uzun ne yazık ki e, bir saatlik bir ders hatta 45 dakikalık bir ders biz zamanımızı her seferinde aşıyoruz aslında ama e, tabii ki sizin de pek çok sorunuz var fakat bu soruları rica ediyorum sizden e-mail üzerinden bana sorun ben de oradan yanıt vereyim yoksa hani bu şekilde incelememiz Mümkün olmayacak. E, son bir soru ya, şey yapalım. E, Sunanım sizinkini görmedim. Tekrar bir gönderin. Şaban Bey, sizin cevabınız şu. E, sorunuzu anlamadım öncelikle. Böyle bir sıkıntımız var. Yani bu konuda daha önceden yapılmış veya yazılmış kaynaklardan mı bahsediyorsunuz? E, e tabii kaynak olarak daha önce konu üzerine yapılmış bir araştırma varsa. Buna da referanste bulunabilirsiniz. Zaten ilk defa katılıyorsunuz derse. Ee, bilemiyorum belki dinlediniz mi daha önce ama dersimizde biz öncelikle şunu söylemiştik. Bizim bir tez hazırlama yönergemiz var. Tez hazırlama yönergesi aslında bu sizin sorduğunuz sorulara büyük ölçüde de cevap veriyor. Şimdi bir tezin içerisindeki bilgileri oluşturabilmek adına bilgileri verebil, verdiğiniz bilgilerin size soru... Nedir? Tutar, tutarlı olup olmadığını sorgulayabilmek için size soracağım soru şu: Bu bilgiyi nereden buldunuz? Yani verileri nereden topladınız? Geçtiğimiz derslerde ver, verileri toplamada bir çalışmanın içerisinde Kullanacağımız araştırmalarda iki temel farklı araştırma yönteminin bulunduğundan bahsetmiştik. Bunlardan bir kısmının, daha doğrusu farklı araştırma yöntemlerini iki başlık altına toplayabileceğimizden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi nitel araştırmalarda, iki bir diğeri ise nicel araştırmalardı. Geçtiğimiz haftaki lütfen ders kaydımı dinleyin. Nitel araştırmaların felsefesini hakkında konuştuk. Dedik ki nitel araştırmalar her ne kadar... Tanımlayıcı çalışmalar olsalarda ve nicel araştırmalarda sayısallaştıran araştırmalar olsalarda bunların arkasında çok önemli bir takım felsefi e, ne diyelim felsefi varsayıplar söz konusudur felsefi kabuller üzerine inşa etmiş algılardır bunlar araştırma çeşitleridir. Lütfen önerisi dinleyin. Onun içerisinde veri toplama metotlarından bahsedeceğimizden bahsettik. E, bahsedeceğimizi söyledik. Önümüzdeki derste de bahsedeceğimizi, bize işaret ettik. Fakat bu derste tabi hani bu soruları bu şekilde devam edersek dersimizin içerisinde pek bir şey anlatmaya vaktimiz kalmıyor ne yazık ki. E, bu dersimiz de böyle gidiyor ama daha bitirmeden önce bahsetmek istediğim şey üzerine duracağız ama önümüzdeki hafta nitel araştırma yöntemleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Dersin başından itibaren benim size tavsiye ettiğim bir husus vardı. Lütfen dedim, bilimsel araştırma teknikleriyle ilişkili bir kitap bulun, bir kitap edinin, başucunuzda bekletin. Ben size isim vermeyeceğim. Çünkü şeyde, ne denir, e, piyasada pek çok farklı bilimsel araştırma tekniği kitabı bulabilirsiniz. Son dönemlerde basılı kitaplar çok ciddi anlamda, hani eksiklikleri vardır her çalışmanın ama en azından size bir bakış açısı kazandırmada size fayda sağlayacaktır. Lütfen hani bunu da elde edin elinizde bulunsun. Ama bununla beraber İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tez yazım yönergesini lütfen okuyun. Çünkü o yönergeye uygun olarak hazırlanmamış ödevleri ben kabul etmeyeceğim ve dersten kalacaksınız. Böyle bir sonuç istemiyoruz. Dersimizi uzatmak istemiyoruz. Bu ben ki bütün bugüne kadar bütün derslerimi son derece ciddi olarak algıladım. ve ee, öğrencilerimizin de Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın da bu konudaki yeterliliklerini kazanmadan geçmelerine hiçbir zaman misafirime göstermedim. Dolayısıyla size rica ediyorum tekrar lütfen yönergeyi detaylı bir şekilde inceleyin. Yönergeler bir konuyu hiç bilmeyen insanların nasıl öğrenebilecekleri, nasıl bir yol izleyeceklerini gösteren metinlerdir. Rehber niteliğindeki metinlerdir. O metinler hiç bilgisi olmayan insanlar için hazırlanmış metinlerdir. Dolayısıyla hepiniz o metnlerine, ki internet sayfasını da verdik daha önce, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün sayfasından tekrar bakabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Yeter ki bir baskısını alın veya bilgisayarınız başında oturup okuyun. Sizi korkutmuyorum ben Şaban Bey. Sizi hiçbir zaman korkutmadım ve tahmin ediyorum hocalarınız arasında da en pozitif düşünen, en sempatik bir şekilde e, konuyu işlemeye çalışan hocalarınızdan bir tanesiyim. Ancak dediğim gibi ya sizin şansınızda deri bir şey değil. Ben tabii sizin örneğinizden üzere yola çıkarak söyledim ama bütün arkadaşlarımızdan aynı ciddiyeti bekliyorum sizin için. Ben defalarca da söyledim. Gerçekten elitan programı zor bir program. Sizin bulunduğunuz şartları her zaman biz göz önünde tutuyoruz. Ancak bununla beraber her programın her program tamamlandığında öğrencilerimizin kazanması gereken bir takım yeterlilikler var ve bu yeterlikler konusunda da ciddi olmalıyız ki yeterli kaliteyi elde edebilirim. Evet, zamanımız ilerliyor. O, Suna Hanım'ın Kur'an'a göre vahiy nedir? Böyle bir doktoru çalışması var yanlış hatırlamıyorsam. Suna Hanım, Yüksün sayfasına bir bakın. Yok.gov.tr'den tez e, merkezi var. Tez merkezin tıklayıp burada bir üyelik açmanız gerekiyor. E-mail üzerinden, demek evet, internetten? Anlayamadım internetten derken. O intihal üzerinden indirebilirsiniz. içeriğinde neleri yaptığını bahsedebilirsiniz. Arkadaşlar zaten hani daha önce yapılmış test konularını da tekrar tekrar sunmanın yanları mı yok biliyorsunuz. Oradan onlar fark ediliyor. O intihale giriyor. İntihal de büyük bir sıkıntı. Kuşkusuz kaynak gösterdiğiniz sürece ama yani alıntı yapıp da kaynak göstermezseniz çalışmanızın intihal olduğu anlamına geliyor ki Allah hani bu yaştan sonra da sizlere ne size ne beni bana böyle bir sınavla karşı bizim, benim böyle bir sınavla karşı karşıya bırakmasın bildiğiniz hırsızlık şimdi tabi ki hipotezler için faydalanabilirsiniz o tezler size yol gösterecektir kuşkusuz şimdi arkadaşlar şuna bahsedelim çünkü vaktimiz çok çok ilerledi şimdi bir tez dediğimiz şey belirli bölümlerden oluşuyor Değil mi? Yani hep buna bahsetmiştik. Biz hatta bugünkü dersimize kadar neden bahsettik? Bir tezin problem sorusu vardır dedik. Bir tezin varsayımı vardır, bir tezin hipotezi vardır. Bunlar zaten teze başlamadan öncelikle ortaya konulması gereken şeylerdir ki araştırmanın hangi yöne doğru e, kayacağını, nedenir? hangi yöne doğru e, şekilleneceğini anlayalım başına. Biz kendimize de bir yol çizelim tüm bunların bulunduğu yer sosyal bilimler enstitümüzünde. O yüzden diyorum size yönergeyi dikkatli bir şekilde e, okursanız aslında hani e, şey yapabilirsiniz. Net bir şekilde anlayabilirsiniz. Söz bu yönergenin 16. maddesi der ki. Giriş kısmında hemen sizin ekranınıza da kopyalıyorum. 16. maddenin B bendi Der ki, giriş kısmında ön sözde ki bir ön sözümüz var tabi bu arada hemen biraz üstüne baktığınız zaman ki bu da madde, 8. maddemiz oluyor. 8. madde tezin iki bölümden oluştuğundan bahseder. Bunlardan birinci madde birincisi ön kısım dediği iç kapağı tez onay sayfası öz sayfası ki özettir bu ön sözü kişisel olarak Kişisel düşünceleriniz, tezle ilgili tezi tez oluşturmadı sizi etkileyen amiller vesaire ne yazıldı. Şahsi bölümünüz, içindekiler, tablolar vesaire kısaltma listesinin bulunduğu bir ön kısım. Yoktaki tezlere baktığınız zaman göreceksiniz bütün bunların yani her üniversitenin kuşkusuz tez yazımı yönergesi birbirinden farklılık gösterir ama çok büyük bir bölümünde bu sıradan bu takip edildiğini göreceksiniz. İkinci bölüm ise tezin, ekranınıza yansıtalım, tezin ikinci bölümü ise metin kısmı denilen bölümdür. Bu metin bu bölümde girişimiz vardır, tezin bölümleri vardır, sonuç bölümü vardır, bibliografiya kaynakça vardır, eğer ek kullanılıyorsa, eğer bir ekten bahsediliyorsa, ki mesela düşünelim işte bir tarih çalışması yapıyorsunuz, bir layiha buldunuz veya işte bir rapor diyelim Osmanlı son dönemine ait bir rapor buldunuz. Bunun üzerine çalıştınız ve dediniz ki ben ekte orijinalini sunuyorum bunun. İşte ben bunun üzerine çalıştım. Böyle bir şeyiniz varsa veya bir görüşme yaptığınız görüşme metni çok önemli bir metin. Bu metni muhakkak e, okuyucuya vermeniz gerekiyor ki anlamlandırsın. Bunu ekte sunabiliyorsunuz. Doktora tezi yazıyorsanız özgeçmiş bu sizi bağlayıcı bir şey değil. Şimdi görüyorsunuz demek ki tez iki bölümden oluşuyor. Bir ön kısmı bir de metin bölümü. Ön kısmının içerisinde teknik bir takım unsurlar söz konusu iken işte içindekilerdir, ön sözlük, kısaltmalar listesidir. Hangi kısaltmaları kullanıyorsunuz siz? Bunlar varken metin kısmında ise tezin içeriğini oluşturan arkadaşlar daha kaç sayfa olmalı yani bu çok güzel bir soru değil. Gerçekten değil. Bazı <gülüyor> konular vardır ki 20 sayfada, 30 sayfada çok detaylı bir şekilde incelersiniz. Çok spesifik bir konudur. Bu bir bitirme çalışması. Yüksek lisansa böyle bir şey olmaz. Yüksek lisansa 20 sayfa bir şey, bir tez olmaz. Ha, ama bu bir bitirme çalışması. 30 sayfa, 40 sayfada bir konuyu anlatırsınız. Ha, ama bazı çalışmalar vardır ki 60-70-80 hatta 100 sayfada anlatırsınız. Bitirme tezi için konuşuyorum. E tabi zaten hani Düşünsenize bunların hepsine birer sayfa bıraktığınızı düşündüğünüzde zaten 20 sayfa bunların kendisi oluyor. Bunun 20 sayfa olmasa bile bir 10 sayfa. Dolayısıyla çalışmanız kuşkusuz 30 sayfanın altına düşmeyecek demektir. Her bölümde en aşağı 3-5 sayfa yazdığınızı düşünürseniz zaten hani olacak şey 100 sayfa yani bir en aşağı 30-40 sayfa alacak demektir. Şimdi e, siz daha birinci dönemdesiniz. İkinci dönemde bir tane daha e tabi makaleye benzer yönü var. Makale de aynı şekilde yazıyor. Benim burada size vermeye çalıştığım şey bir tezin içerisinde, bitirme tezi, ikinci dönem aslında hazırlayacağınız şey biraz daha o. Şimdi biraz daha formal bölümüyle ilgileniyoruz. Biz acaba hani içerikten ziyade acaba problem konusu biraz daha oturmuş mu, varsayım oturmuş mu? ikinci dönemde isteyeceğimiz çok daha detaylı bir çalışma olacak. O ayrı. Ya bunu bir seminer ödevi gibi düşünün. Dolayısıyla minimum tabii 30-40 sayfalık bir çalışma olacak gene. Ama daha teknik bir çalışma bu. Çünkü tam olarak hani belki bütün araştırma metotlarını bilmiyorsunuz. Hani o yüzden de biraz sıkıntılar oluyor diye düşünürsek daha da bakacağız. Makaleye yönü, benzeyen yönü evet kuşkusuz var. Makalede de belirli bölümler var. Şimdi devam ediyoruz. Metin kısmına geldiğimiz zaman bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü sonra soracaksınız bir metin sonra ne yapacaksınız? Bir giriş vereceksiniz. Birinci sayfa, birinci bölümde beş sayfa verip tezi tamamlamak gibi bir durumumuz olmayacak. O yüzden hani bunun üzerine özellikle durmak istiyorum. Dersimizde bundan bahsettiğimi de bahsettiğimin altında çize çizeceğim çünkü daha ilerleyen aşamalarda. Şimdi giriş bölümü neyimiz şey? Bizim bugüne kadar defalarda evinde yapıştırdığımız zaten ekrana görüyorsunuz zannediyorum. Giriş kısmı çalışmada bakın çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun işte sorun soru sorun. Bu bizim problem sorumuz. Bu hangi kavramsal çerçeve, yöntem, teknik, işte varsayımlar, hipotezler ve paradigmalar hangi nereden yola çıkıyorsunuz bundan bahseder. Dolayısıyla biz bugüne kadar aslında size anlattığım işte hipotez olacak, varsayım olacak dediğimiz şeyler giriş kısmında bahsediliyor. Yani bu çalışmanın konusu ne? Bu çalışmanın problemi ne? Hangi problemden hareketle bu çalışma ele alındı? Nasıl bir yöntem izleniyor? Hangi varsayımları var? Hangi hipotezleri var? İşte bu tezin giriş bölümünde ele alınmalı. Sonra test dediğimiz şey ki bunu istiyorum sizden. Giriş kısmı hariç en az 3 bölümden oluşur. Çok basit bir kompozisyon gibi düşünün. Kompozisyonda ne olur? Giriş olur, gelişme olur ve sonuç olur. Tezi de böyle kafanızda canlandırın. Yani nedir? Bir e, altyapıyı oluşturacak bir bölümle başlarsınız. Mesela işte demin kavramlar vardı. Kur'an'da salat kavramı meselaydı. Ne yapılır? Önce bir salat kavramı anlatılır değil mi genel olarak? İkinci bölüm gelişme bölümü diyelim. Gelişme bölümünde Kur'an'da geçtiği yerlerden bahsedilir. Hangi bağlamlarda ele alındığına bahsedilir. Üçüncüsü de bizim konumuzla ne alakası var bunların? Biz bunları nasıl yorumlarız? Bu bunun üzerine durmuş. Yani bir tezde 3 tane temel bölüm olur. Bu üç temel bölümün arkasından da tabii bu bölümleri kendi içinde sınıflandırabilirsiniz. Kendi içerisinde çeşitli başlıklar altında inceleyebilirsiniz. Farklı anlamları başka başka şeklinde yazabilirsiniz. Bundan sonra da bir sonuç bölümünüzü gelir. Sonuç bölümü tezin başından sonuna kadar içerdiğiniz bölümlerin aslında bölümlerden edindiğiniz bilgilerin harmanlandığı ve bir sonuç olarak sunulduğu yerdir. Bu eğer hani çalışmada bir takım önerilerden bahsedilecekse bunu da... Sonuç bölümünde, sonuç ve öneriler şeklinde, sonuç ve değerlendirme gibi, değerlendirme ve öneriler gibi bir başlık altında dile getirebilirsiniz. Ki alan çalışmaları genellikle böyle bir sonucun ortaya konulmasının, öneriler bölümünün olmasına da gerektirir. İşte demir mesela vardı, Şaban Bey'in söylediği şey, e, evet şeyden bahsediliyor, işte, sizinkinde değil mi? Kıbrıs'taki din görevlisi algısı hani ama mesela din görevlisi algısının değişmesi için hangi e, öneriler geliştirilebilir gibi hangi önerileri sunuyorsunuz gibi bir bölüm oluşturabilirsiniz en sonunda işte dersiniz bana göre böyle böyle şeylerin yapılması işte denekler katılımcılar bahsettiler böyle eksiklikler var bunların izah edilmesi gerekiyor bunların tekrar değerlendirilmesi gerekiyor gibi bir öneri bölümü oluşturabilirsiniz. Bundan sonra da zaten sonuç ve önerilerden sonra artık bibliografi bölümü geliyor. Yani bu çok önemli bir şey. Tez içerisinde, çalışma içerisinde kullanmayanız tüm materyali, meta materyalin künyelerini başka bir bölümde, işte bu bibliografi bölümünde yazmanız gerekiyor. Ki böylelikle sizin çalışmanızı ele alan insanlar hangi kaynakları kullandınız, bunu görebilsinler. E, o kaynaklara kendileri ulaşmak istedikleri zaman rahatlıkla e, ulaşabilsinler. E, e, yönergemize baktığımız zaman yönergemizin ekinde zaten 3. değil hayır 4. ekinde Bibliografya ve Kaynakça isimli ekinde zaten görüyorsunuz nasıl hazırladığını bununla ilgili de e, detaylı bir şey var. İşte soyattan başlar evet Kimlikler yansatılır. Kaynakların, yazarların soyadı en başa alınır. Soyadı ile ad arasına bir virgül koyulur. Örneğin, mesela Şaban Bey hazır Turhan Şaban gibi. Attan sonra, attan sonra iki nokta üst üste koyulur. Bu şekilde tabi A'dan Z'ye göre sıralıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Ondan sonra nedir? Hemen arkasından kitabının adı veya maka aldığınız metnin künyesi yazılır. Yayın evi, yayın yere ve tarihi eklenir. Bunu görüyorsunuz zaten. Örnekte de var. İnternette de bunu bulabilirsiniz. Böyle temel olarak yani nedir? Bir şey baktığınız zaman bir e, teze baktığınız zaman, bitirme çalışmasına da bizim yaptığımız sizi teze hazırlayabilmek. Bir teze baktığınız zaman yapma, yapmanız yani göreceğimiz şey, giriş bölümü, bu tezi neden aldığımızı bildiren bir e, bölüm, hangi varsayımlar, hangi hipotezlerimiz olduğunu bildiren bir bölüm. Ardından tezimizin kendi bölümleri, birinci, ikinci, en aşağı üç bölüm, geliş gelişme sonuç gibi düşünelim dedik bunu. Ve en sonunda da tezimizin nihai sözleri olan sonuç ve değerlendirme, değerlendirme ve öneriler artık nasıl düşünüyorsanız bu oluşurdu. Dolayısıyla bunları görmemiz gerekiyor bir çalışmadaki sistemli olduğunu, sistemli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar Dilerian Hanım sorularınıza böyle hani bakalım isterseniz. Ondan sonra da dersimizi yavaş yavaş kapatalım. Evet arkadaşlarımız yazıyorlar. Güzel. En azından değil mi? Şimdi hani ne yapacağınızı. Serçe şey dedi ki kavram dedik mesela kavramın anlamlarından önce bahsedilebilir. İşte nedir sözlük anlamı verilebilir. Terminolojik bir tek ıslattaki anlamı verilebilir. Hadislerde geçtiği şekliyle işte konu üzerine yapılan çalışmalar varsa hangi anlamları varsa artık onlar yazılabilir. İkinci bölümde eğer Kurandaysa, mesela Kurandaki bir kavram ele alınıyorsa, Kuranda geçtiği yerler çıkartılıp analiz yapılabilir. En sonunda da bu konumuza göre yorumlayabiliriz. Mesela çünkü o yüzden hani pek çoğunuz kavramla ilgili imanı e attığı zaman onu da söyledim ha. Hani bir konuya göre alalım. mesela din eğitimine göre. Kur'an'da salat kavramı. Çünkü bak girdiğiniz zaman bu kavramları göreceksiniz ki bu kavramlar aslında çok geniş kavramlar. Pek çok disiplin kendisine göre yorumlayabilir bunu. Mesela İslam hukukuna göre Kur'an'da salat kavramını incelemekle din eğitimine göre, her disiplinin çünkü kendine ait bir bakış açısı var, din eğitimine göre e, aynı kavramı incelemek fazla bir e, fark, yani hani incelemek, Sonuçta farklı sonuçlar ortaya çıkartmanıza neden olacak. Bana gönderdiğiniz sürece bana e-mail'e gönderdiğiniz zaman kuşkusuz ben size inceler geri gönderirim. Bu size bağlı çalışmanızı erken bitirir de hani bana gönderirseniz ben size geri dönüşü yaparım. Önemli olan nihai çalışmanın güzel bir şekilde tamamlanması ve asıl ölçme değerlendirmeyi o nihai çalışma verecek çalışma üzerinden yapacağız. Ama siz tabii ki hazırladığınız şey varsa hocam şuna da bir bakar mısınız derseniz kuşkusuz ben internet üzerinden bakar size geri dönüşü yaparım. Onda bir sıkıntı yok yani benim tarafından Tezinizi zaten pdf olarak göndereceksiniz. Bana internet üzerinden göndereceksiniz. Ama hani gelede Gerçi bu da bir ayrı bir sıkıntı. Hani onu da bir tartışmak gerekiyor. Hani e, ya attınız diyelim, ben hmm, ya bana ulaşmadı. O zaman şey yapmanız gerekecek, benim konfirmasyonumu muhakkak almanız gerekecek. Evet, ha ha Şaban Bey. Ayın 11'ine kadar konu başlıklarını Cumartesi günü mü? Ha yok, hayır. Neden? Ha sınavlarınız mı var? Yok sınavlardan başlamadı. Cumartesi günü bir programınız mı vardı? Ben, benim haberim olmayan. Ha anladım. Yok hayır bana bildirilmedi öyle bir şey. Yani danışma günü müydü cumartesi? Ha ama onun dese ben niye cumartesi günü okulu olayım ki? Bu böyle safça bir soru oldu ama Rica ederim ama hani benim de bir evim var. Ben de evime gideyim şeklinde düşünüyorum şu saatte. Anladım. Yok cumartesi günleri ben genelde okula gelmiyorum. Ben aynı zamanda evimde çalışıyorum. Dolayısıyla ya evime gidiyorum ya arşive gidiyorum. Ama hani cumartesi günleri hiç olmadı okula geldiğim. Hani çok istisnai durumlar olmasa da. Yani olursa tabii o var başka bir şey. Hani O yüzden sordum. Acaba danışma bir şey mi vardı? Hani ayarladığımız bir gün mü vardı Ben de Hmm, anladım. Ben bu seni bu dönem formasyon dersi vermiyorum. Evet, belki o yüzden ee, anladım, anladım. Güzel, hayırlı olsun. Tabii formasyonla ilgili inşallah da verimli geçer. Ama hani e, ben cumartesi günleri formasyon dersi vermediğim için cumartesi günlerine olamıyorum. <gülüyor> ben teşekkür ederim hepinize. Hayırlı akşamlar diliyorum size de. İnşallah önümüzdeki hafta nitel araştırma. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur bu arada. Önümüzdeki hafta nitel araştırmalarla ilgili biraz daha detaylı bilgi üzerine gidersek zannediyorum daha rahat olacak. Böylelikle programımızı da kaybetmemiş, programımıza da sağlıklı bir şekilde devam etmiş oluruz diye ümit ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.